Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Nefsi levame, nefsi emmare'yi anlatıyorduk. Bu nefste sıfatlanmış kişilerin durumlarını beyan ettik. Şimdi nefsi levame ve nefsi mülhimenin nasıl olduğunu açıklayalım. Nefsi levvame, zalim, nefsi mülhime ise, istenen nefstir. Cennet ehli, bunların ikisine de sahiptir. Fakat ikisinin de, cennette dereceleri farklıdır. Birbirlerinden farklı olmasının sebebi nedir dersen, cevabımı iyi dinle. Dünyadayken, nefsini emmarelikten çıkarıp, Levvameliye, oradan mülhimeliye, oradan da mutmainliğe eriştir. İşini erkenden bitir. Kendini Allah'a ısmarla. İbadet ve taat üzere ol ki gam ve keder günlerinde gamsız ve ferah olasın. Zira herkesin dünya hayatında nefsini bilip onun terbiyesiyle uğraşması gerekiyor. Kişi fiilde bulunurken, iyi ve kötüyü ayırt edip, nefsi emmârinin afetlerinden korunmalıdır. Çünkü, insanın dünyadan ahirete götüreceği malı, amelidir. Durum bu olunca, bu malı, burada görüp gözetmek, malın yaramazını bırakıp, iyisini almak ve iyi olanı alıp, ahirete götürmek gerekir ki, bunlar... Allah Celle Celaluhu'ya arz edildiğinde yüze vurulmasın. İnsanın ahirete gideceği, amelin Hak Teala Hazretlerine sunulup terazide tartılacağı, her şeyin Arasat meydanında ortaya çıkacağı düşünülmeli, tasavvur edilmelidir. İnsan buna göre davranmalıdır. Son pişmanlık fayda etmez. Nedamet ve hasret yaşanır. Ömrü gafletle yele gidene, yazıklar olsun. Gaflet sahibi miskin, hasretle yere girdi. İnsana, yarınki pişmanlıktan fayda olmaz. Ey aziz kişi! Dünya evinde ameline sahip çıkmayan, amelin iyisini yapmayan, amellerini kontrol etmeyenin misali şuna benzer. Bir tüccar, bir vilayete varır. İbrişim yüklüdür diye, birçok mal satın almasına rağmen, bunları kontrol etmez. Satıcıya inanmakla yetinir. Satın aldığı malları, başka bir vilayete götürür. Bu vilayetin padişah ve vezirlerinin hazır bulunduğu ortamda, çok değerli mallarım var, deyip yükünü açar. Malların hepsinin, değersiz, Eski bes parçaları, süprüntü şeyler olduğunu görürler. Tüccar, padişah ve vezirlerinin huzurunda, utanır, rezil olur. Değerden düşüp, mağdur olur. Öylece, huzurdan kovulur. Bunun gibi, dünyada, amellerinin iyi ve kötüsünü ayırmayan, fesada götürenle, kurtuluşa erdireni hesap etmeyen, Doğru ve eğri olana dikkat etmeyen iyi ameller kasandım. biçilmez değerde ağır yüklerim var." diye karlı çıkacağını düşünerek dünya pazarından ahiret pazarına gider. Ahiret pazarı olan sultanın huzurunda enbiya, evliya ve meşayih'in meclisinde amellerinin bağını çözdüğünde burada arasatta Malının makbul olmadığını görür, anlar. Amelleri, yükü, yüzüne çarpılır, utanç içinde kalır. Rezil ve rüsvay olmuş vasiyette, zebanilerin eline bırakılır. Onlara teslim edilir. Bu dünya pazarına geldim. Kumaş diye eski püskü aldım. Ticaretten zarar ettim. Gam üstüne gam koydum. Ey Aziz, amellerinin yükünü bu dünyada aç. İyi ve kötü olanlarını seç. Nefsi emmare'den doğan amellerin hepsini bırak. Allah Celle Celaluhu bunları kabul etmez. Nefsi levame ve mülhime'den doğan amellerini de kontrol et. Bunlarda dünya kastının olmadığına dikkat et. Amellerinde Nefsi emmareye ait bir kusur varsa, bu kabir ve kıyamette azaba sebep olur. İyi amelleri, kötülerinden ayırmak işi bir mürşit sayesinde öğrenilir. Nefsi emmareden kurtulmak, meşayihin elinde tövbe etmek ve onun gibi amel işlemekle mümkün olur. Zira bu ameller, nefsi mutmainne makamındaki iyi amellerdir. Hepsi padişaha layıktır. Mürşitler, insanın nefsini emmarelikten alıp, levvame, mülhime ve mutmainneye taşır. Nefs, mutmainne makamına eriştiğinde, Hak Teala Hazretlerine layık olur. Hak çağrılarak, kendisine şöyle seslenilir. ''Ey emin ve mutmain olan nefs!'' Ondan razı olarak ve onun hoşnutluğunu kazanmış olarak Rabbine dön. Bu durumda insanın nefsini bilmesi ve onun ıslahıyla meşgul olması gerekiyor. Ameller ayıplardan kurtarılmadıkça Rabbin bilinmesi mümkün olmaz. Nefsini bilen Rabbini bilir buyrulmuştur. Bunun sırrı çoktur. Hepsini söylersek, Söz uzar. Bu sebeple bazılarını söyleyelim. Kişi evvela nefsini bilmelidir. Meşayihe göre insanın nefsini bilmesi, üç mertebede gerçekleşir. Birincisi, suret-i nefsi bilmektir. İkincisi, sıfat-ı nefsi bilmektir. Üçüncüsü ise, zat-ı nefsi bilmektir. Nefsin manası bilinmeden, Marifeti hak bilinmez. Nefsin terbiyesi adına, riyaset, mücahede ve zikrullah ile meşgul olunca, sıfatı insan manayı insana ulaşır. Sıfatı hak, manayı insanda tecelli edip görününce, marifeti nefs, nefsin bilinmesi gerçekleşir. Nefsin hakikatine ulaşıldığında, Manayı insan sadece hak olarak görünür. Fakat talibin kendi manasından hakkı temyiz etmesi, ayırması lazımdır. Kendi manasına hak derse, nefsini bilmemiş sayılır. Kim nefsini bilirse makamına ermemiş olur. Bu makama ermemiş talip, Rabbini bilir mertebesine nasıl ulaşsın? Bu yüzden, niceleri yanılmış, hataya düşmüş, nefsin manasını hak olarak tasavvur etmiştir. Hakkın sıfatı, kendilerinde tecelli ettiği için, enel hak davasını gütmüşlerdir. Nitekim, Şeyh Bayazidi Bistami, Kuddise Sırruhu, şöyle buyurur. 30 yıl boyunca, türlü mücahedeyle, zillet içindeki riyazet ve horlukla, talep kapısında oturdum. Hak Teâlâ Hazretlerine ulaşayım, yetişeyim diye. Otuz yıl geçince, dostla aramdaki perde kaldırıldı. Gördüm ki, perdenin ardından ortaya çıkan, Bayezid oldu. Bayazit Bayazide tecelli oldu. Ona göründü. Sandım ki, istediğim yine benmişim. Zira gördüğüm, görünen, Yine Bayezid idi. Manayı Bayezid'e görünen, Hak sıfatı. Manayı bayazidi bildim. Böylelikle, Nefsini bilen, Rabbini bilir. Hakikati gerçekleşti. Durum böyle olunca, Kişi kendi manasını bilip de, Onda hakkı bilmezse, Bana, Marifet-i Nefs hasıl oldu, Diyemez. Derse, Doğru söylemiş olmaz. Nefsini bilen, Rabbini bilirin sırrı budur. Kim kendi manasını bilirse, Rabbini de bilir. Kendi niteliğini bilmeyen, hakkı da bilemez. Kendini bilmeyen, başkasını hiç bilemez. Hatta şöyle demişler, kendi niteliğini bilmeyen, ve bunu söylemeyen, Gani Cebbar'ın niceliğini nasıl bilsin ve söylesin? Şimdi bil ki, nefs, ya emmarelikte ya levvamelikte ya da mülhimeliktedir. Nefsi bu makamlardan birinde olan mutmainne makamına varmadan marifeti hakka ulaşamaz. Nefsin saf hale gelmesi, saflaşıp temizlenmesi mutmainne makamında gerçekleşir. Hak Teala Hazretleri çağırmadan kimse ona varamaz. Çağrılmak Mutmainne makamına ulaşanlara mahsustur. Onlara nasip olur. Hak Teala, Fecir Suresi 27 ve 28. ayeti kelimelerde şöyle buyurur. Ey emin ve mutmain olan nefs, ondan razı olarak ve onun rızasını kazanmış olarak Rabbine dön. Böyle olunca hakkı isteyene şu gerektir. Önce nefsin suretini bilecek, sıfattan manaya geçecek, oradan da hakkın marifetine ulaşacaktır. Sözümüz, nefs-i mülhimenin, nefs-i levvamenin yukarısında olmasının sebebini, izaha dönüktür. Dinle şimdi, nefs-i mülhimenin, nefs-i levvameden yüksek oluşunun sebebi şudur. Bir zamanlar, mülhime, Nefsi emmareye uymuş, ahiretin amellerini, kitap ve sünneti terk etmişti. Şeytana uyarak cehennem yolunda yürüyor, küçük büyük demeden günah işliyordu. Fakat hakkın inayeti yetişti. Bu sayede nefsi emmareden ayrılıp cennet yolunu talep etti. Cennetin ameliyle meşgul olmaya başladı. Bu istikamette nefsi emmareden yüz çevirip bir mürşide vardı. Ona omuz verip sırtını ona dayadı. Bu mürşidi kamil'in terbiyesiyle nefsini levvamelikten mülhimeliğe döndürdü. Zira nefsi levamenin iki yüzü vardır. Bir yüzü nefsi emmareye dönükken diğer yüzü nefsi mülhimeye çevrilidir. Nefs-i mülhime de iki yüze sahiptir. Bir yüzü nefs-i bakar, diğer yüzü de nefs-i mutmainneye. Nefs-i mutmainnenin de iki sıfatı bulunur. Sıfat-ı raziye ve sıfat-ı marziye. Kitabın ikinci bölümünde bunlar tekrar ele alınacak, İnşallah anlaşılmayan hiçbir şey kalmayacaktır. Her ne kadar mürşid Kamil'in yanında tevbe edilse de, nefsi levvamenin nefsi emmareye meyletmesinden korkulur. Bu yüzden tevbeyi bozmadan levvamelikte sabit kalmak gerekir. Nefsi levvame makamındayken ölenler, iyi hal üzere ölmüş olur. Allah Celle Celaluhu'nun fazlı, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ve meşayihin yardımıyla doğrudan cennete girer. Kesinlikle cehenneme girmezler. Kişi hangi yol üzre yaşıyorsa ölünce de o yol üzre gider. İyi hal üzre bulunanların yolu cennet yoludur. Fısk, fücur ve kötülük üzre yaşayanların yolu da cehennem yoludur. Nefsi levvamede olanlar, nefsi emmare ve ehlinden ayrılarak tevbe eder. İyilik ve faziletle meşgul oldukları için de ölünce cennete giderler. Fakat nefsi levvameye, kişi burada kendisine zulmettiği için zalim deniyor. Hak Teala, Fatır Suresi 32. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Onlardan bir kısmı Kur'an'la amel etmek hususundaki kusurları sebebiyle nefslerine zulmedicidirler. Her kim nefsi emmareye uyarsa zalim olur. Tevbe edip günahlarından vazgeçerse bütün günahları affedilir. Belki Hak Teala günahları kadar sevap dahi verir. Kur'an'da Furkan Suresi, 70. ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Allah onların günahını sevaba çevirir. Tevbeleri sayesinde bütün günahlarını affeder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de günahına tevbeden o günahsız kimse gibidir buyurmuştur. Cehennemin ey mümin tez geç. Zira nurun ateşimi söndürür diye hitap ettiği kişiler nefsi levvame makamında olanlardır. Çünkü bunlar yaptıklarının yanlış olduğunu bilip hatalarından öylece vazgeçerler. Tevbe-i Nasuh ile bir daha günaha dönmez, gerçek anlamda tevbe ederler. Bakara suresi 222. ayeti kerimede, tarif edilenlerden olurlar. Allah, günahlarından tevbe edenleri, fenalık ve kirlilikten temizlenenleri sever. Demek ki, nefs-i sahipleri, sırattan yıldırım gibi geçer. Onlar, Allah dostudur. Günah ve kirlerinden temizlenerek, ahiret saadetine erişirler. Fakat dünyadayken, Kendilerinde keşif ve keramet görülmez. Rabbani ilhamın zevklerini hiçbir zaman bilmezler. Nasıl bilsinler? Nefs-i levvame makamı, keşif ve keramet makamı değildir. Böyle olmakla birlikte onlar, avam müminlerin haslarıdır. Nefs-i levvame hakkında söylediklerimizi duydun, okudun, öğrendin. Bundan sonra nefsi mülhimeyi izah edeceğim. Bu makamın mertebe ve hallerini de öğren.